ve al-ısa.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 Tecrüt kaydiler olaraktan daha çok bakacak olursak, tabi burada işte beteva ve sau şeklinde daha çok okunuyor. Beteva ve sau diye değil, de, o şekilde değil de duranlar var değil mi o şekilde? Hayır, duranlardan ciddi beteva ve sau vavu kalın olaraktan okunuyor. Sünce mi okutmaz ki? Beteva ve sau, sau ü sesi. Beteva sau ü sesini verir. Beteva evet. ve sau. Hı -hı. Vav dudaktan çıkan bir harftir. Hı, -hı. Ve sav diye okursak sadın kalınlığını vav harfine veriliyor. Hı -hı. Halbuki sad kalın harf, vav ise ince bir harftir. Üç sesiyle O sadın kalınlığını vav harfini vermemek lazım. Burada okurken ve teve sav Evet, üç. Ve teve sav bil hakdi ve teve sav şeklinde evet. Hı -hı. o vavın İnceliğini de vurgu yaparaktan verilmesi, bir başka tabi az, hus, sab derken, evet. Son ra harfini de orada vurgu yapmak gerekir. Önceki yani, harfi kalgale var, değil mi? E, tabi. Sab derken, b'de kalgale harfi var. hoş derken yok tabi. Husur derken orada yok. yok. Asr orada da yok da da ama az derken ra kaybolabiliyor. Hus diyor. Evet. Ra pek belli olmuyor. Bu yani yani Burada ra'yı da ra harfinin olduğunu da belirtmekte. Aşırı abartmak da tabii. Aşırı abartmak. As diye böyle değil mi? O da tabii, o da doğru değil. Evet. O da doğru değil. Hafif bir şekilde ra'nın ra olduğunu. E, mahrecini evet. yani çıkması gereken yerden çıkarmak. <gülüyor> e, bunlar dikkat edilirse. Peki o ra'yı orada as rrrr as rrrr. sesiyle değil yani. İnce değil. değil mi? Mi? He, kalın, kalın olacak. Niye? Ra sakin.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 Ra sakin, me sakin yani kendinden önce gelen b harfi sakin. Sin harfi. Sin harfi. Evet. E, evet. Sin'den önceki gelen ha, ha harfi de ötreli. O da. Dolayısıyla e, ra, yine, ra yine kalın okunur. Çünkü kendinden önceki ya da kendinden öncekinden önceki harfin evet. harekesi üstün ya da ötre ise ra kalın ra kalın okunur. Esre olduğu zaman ince okunur değil mi hocam? Hükmü zaman, ra diye bir kural var evet, tecvitte. Ra'nın evet. hükmü diye Karavaş tecvitinde vardır. Hı -hı. Hatta buraya şöyle Hı -hı. bir ifade kullanır Karavaş tecvitinde. Ra sakin, meqabli de sakin. Daha meqabli meftuh veya mazmur olursa kalın okunur. Evet. Hatta ra sakin, meqabli de sakin. Sakine itibar olmaz, meqable itibar olunur. Hı -hı. Mevkabı evet. meftu veya mazmusa kalın okunur, Meksur olsa ince okunur. İnce okunur bir güzel bir ee, kayda konmuş. Evet, ee, yani bu o şekilde e, dikkat edilirse tabi daha güzel olur. Mesela veteve sav diye durmak doğru mu hocam? E, mana açısından veteve sav bir hak. Tabii Değil mi? Hakta da durmak daha, daha, daha doğru. Tabii. Evet, daha güzel orada yani durmak.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 O günden bugüne okunmaktadır. Onun için biz çok manaya hakim olamadığımızdan dolayı bizim gibiler, yani en azından Arap ülkelerinden olmayanlar bizim, diyelim. Bizim gibiler manaya tam hakim olamayanların bu duraklara durması tavsiye ediliyor. Evet. Biz de tavsiye ederiz. Evet. Yine hocam yeri gelmişken bu hutbelerde hutbenin sonunu dokunan İnallahi adil ve ve ita kurba ve yenha diye evet. durmanın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 Evet hocam asır suresiyle ilgili... innal insane lefi husur var ya hocam... Evet. ...ha noktalı ha... ...onu husur diye söylerse bir kişi... ...bir okuyucu... ...yani normal ha şeklinde noktası Şimdi, yokmuş gibi... ...mana bozulur işte, değil mi? E, Tabi biraz önce yani. ifade ettiğimiz gibi... Hı hı. E, ...mana bozulur... ...işte bunlar harflerin... lazımi sıfatları... ...arzi sıfatları dediğimiz sıfatlar vardır... ...mutlaka o lazımi sıfatlar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 mahreçlere dikkat ederekten tecid kurallarına dikkat ederekten okumak farzı kifayedir diyor. Onun için herkesin hafız olması gerekmez. Evet. Ama herkesin namaz kılması gerekir kadın erkek. Dolayısıyla çünkü namazda okuyacağımız sureleri en azından en azından namazda okuyacağımız sureleri namazımızı bozmayacak şekilde telaffuz etmekte fayda var. Evet. E, bu kişi e, bunu kendisi yapabilir mi? Yapabilir aslında ama ne kadar yapsa bile mutlaka bir hocadan en azından okuması. Bir dinletmesi bir kendisi. dinletmesi değil değil gerekir. Evet. Hakikaten mahreçleri, harflerin mahreçleri çıkarabiliyor muyum? Çıkaramıyor muyum? Dolayısıyla bu tür çok karşılaşıyoruz. İşte ben diyor biliyorum diyor ama bir takım telaffuzları çok yanlış yaptığını görüyoruz. Din, Onun için sonra o telaffuzlarda diyor. mana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 okunması gerektiğini vurgu evet. vurgu yapıyor. Evet. Onun için ben e, bütün kardeşlerimizin e, kadın erkek en azından namazı bozmayacak şekilde e, bir Kur'an-ı Kerim öğrenmesi en azından öğrendiği süreleri birisine dinletmesi, birisinin önünde okuması e, ve namazını mani olmayacak bir şekilde getirmesi, getirmesi gerekiyor. Gerekir yani. Getirmesi gerekir. Evet. E, Yapılması lazım bu çünkü neticede ibadet yapıyoruz. Bu ibadetin sağlıklı, sıhhatli, makbul olabilmesi için bu şartları rüya etmek lazımdır. Ya yani en azından Fatihay suresini değil mi? Çok iyi evet. bilmek lazım. Yanında da dört yani rekatlık bir namazı ikame edecek kadar evet. kısa surelerden ya da Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet olabilir evet. ama en azından dört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 böyle faziletli, böyle sevabı bol, bereketli olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, herhalde boşa vakit veya efendim işi zorlaştırmak şeklinde söylemek bu yanlış olur. Biraz haksızlık evet. yapılıyor yani. Bu yani konuda. en basit iş için bile dediğiniz ee, gibi bir sürü talim var. Ee, yani Usta-çıla ilişkisi var. Çalışmalar var. Evet. Kur'an ee, içinde bir zahmet olsun. Evet. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için e, biraz bir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 iman zafından kaynaklanan sözler olduğunu ben düşünüyorum şahsen tabii. yani. Evet Sağlam için, bir iman olsa koşarak e, gidecektir. Tabii eskiler Kur'an'ın talimi hususunda çok daha üzerinde durmuşlar. Hatta talim odaları, efendim e, hatta anlatırlar işte ben e, Sübhaniken'in üzerinde işte bir ay çalıştım, gittim geldim. Belki biz yapmadık o kadar ama bizden önceki bizim hocalarımız öyle anlatırdı. Hep de evet. anlattılar bize yani. Ha, biz böyle de olsun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 ...Kur'an'ı herhalde burada e, dinlemek, e, Kur'an-ı Kerim'i hafife almak anlamında. Hmm. E, çünkü Kur'an-ı Kerim ne anlatıyor? Eğer e, e, madem bu Kur'an-ı Kerim okuyoruz, işte biz tabii Arapçasını okuduğumuz zaman karşı taraf dinleyen bizim cemaatimiz anlamayı biliyor. Evet. O bakımdan e, manasını okuyorsun. E, şimdi manasını okuyorsun, e, karşındaki topluluk manasını okuduğunda sen dinlemiyorsa...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 bilmenizde fayda var. Bilin, okuyun tefsirlerden en azından derlerdi. Evet. Hem ee, okuyucuya da katkısı olur değil mi hocam? Okurken e tabii, manayı düşünerek okumaya sevk edecekler. Onun edecektir. için herhalde dinlemek eğer manada biliniyorsa e, orada bir hakikat anlatılıyorsa e, bunu dinlemek farz. Da. Evet. Dinlenmesi Uygulamak, lazım. dinlemek, tatbik etmek. Ama şimdi okumak da tabii ki güzel. Yani şimdi veya öğrenmek için okumak, gayret göstermek ayrı bir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 okunsun, anlaşılsın ve pratik hayata aktarılsın diye göndermiş bir kitaptır yani. Evet. Cenab-ı Kur'an'ın e, hükümleriyle amel etmeyi cümlemizi nasıl verilirse? Amin Sen, inşallah böyle. hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir ara verelim hocam. Sonrasına devam edelim inşallah. Değerli Burç evet. Efendi dinleyicileri, Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadisi her Pazar Türkiye saatiyle ile 19'da Radyonuz Burç Efendimiz. Kur'an Vardesi Her Pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyonuz Burç Efendimiz. Değerli burçefem Efendi dinleyicileri, Kur'an Vadisi devam ediyor. Mustafa Akarso hocamızla birlikteyiz. Evet hocam, Asr suresini okuduk. Şimdi sıradaki suremiz var? Hümeze. Hümeze, Hümeze suresini okuyoruz. Var. Buyurun hocam. Euzübillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه امزه الذي جمع مالا ولم Ya sabanna ma lahu akhladan fil ma كما الحضمة نار الله المقدة التي تضلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة Fi amedim mümeddedeh... allah Ekber... ...sadaq allah Evet hocam, Hümezi suresinde... E, ...okurken dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Tabii burada bütün ayetlerde durduk. Birinci ayetten ikinci ayete geçerken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 müstağakını vermek derken de sıfat arızi sıfatlardır bunlar. Bunlar namazı bozmaz. Ee, yine bunlar e, ceceli de e, geçer. Tecvidde diyor. Okurken e, harflerin e, sıfatlarını efendim hakkını ve müstağakını vermek derken onların sıfatı, lazimelerini, sıfatı, arızalarını e, işte bir harfte mutlaka çıkarılması gereken özelliğini çıkarmak lazım. Evet. Burada da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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فلم يجعل كيدهم في توليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم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 Termihim derken ra'lar daha çok zoraba kalkar. Terpil, ter. Termihim şeklinde okunuyor daha çok. İşte Bu ra'larda bir çalışma yapılması gerekiyor. Evet. Termihim ter ter tezzidi. Termihim ter. dediğin zaman ra'yı ince okumuş oluyorsun. Evet. Yine aynı şekilde kurala göre tecvid kurallarına göre ra sakin. Kendinden önce gelen harfin harekesi üstün olduğuna e, göre olduğundan e, kalın, yine okunması kalın okunması e, gerekiyor burada. ...tabii... ...bunlar dikkat edilmesi... ...yine diğer harflerin tabii çıkarılmasında da... ...diğer yerlerde... ...bir es diyor mesela hocam... ...o da yanlış değil mi? ...bir es-sin yapmış oluyor... ...evet doğru... Onlar da karşılaşıyoruz... ...söyledikçe benim aklıma geliyor... ...bir es-habil diyor... ...bir es-habil... ...sat harfini sin yapmış oluyor... ...sat harfini sin okumuş oluyor... ...bir es-habil derken ha harfini de orada h gibi okuyor... ...h gibi okuyor... ...işte bunlar...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 ...hani bir kazanarak elde edeceği bir şey değildir. Allah verir ki evet. yani Bu kişinin kendi kazancıyla elde ettiği bir şey değildir. O da ayrı bir evet. lütuftur Cenab-ı Hak yani tarafından. Yani burada da kastettiğimiz güzel ses tabii. tabii yani güzel, yoksa doğru okumak herkes yani güzel yapabilir. Güzel ses ama... ...konuşabilen Güzel sesli olan Kur'an-ı Kerim okuyacak diye de bir şey yoktur. Öyle bir şart, bir şart da yok. Yoktur. Evet. Yani önemli olan Kur'an-ı Kerim'in... ...doğru telaffuz edilmesidir. Aynen bana. öyle. E bu efendim şu millet bunu güzel yapar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 ...herkesin bir eksiği vardır. Evet. Zaten Kur'an-ı Kerim ben doğru okuyorum diyen insan yalan söyler. Yani ben tam mükemmelini yapıyorum diyen. Evet. Kur'an-ı Kerim bir deryadır, bunu her zaman söylüyoruz. Bir derya, o deryanın içerisine ne kadar dalarsan o kadar fazla o güzelliğini, güzelliğini keşfetmiş olursun. Aynen öyle. Hani onun için bazen diyor ya, denizlerin dibine indikten sonra o denizin altındaki o güzellikleri gördüşe